Rahman Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ümmetimizin sorunlarını değerlendirirken ya da o sorunların ağırlığını üzerimize hissederken suçluluk arayışına geçtiğimizde siyasetle meşgul olanları Suçluların ilk listesinde görürüz sürekli olarak. Ekonomi de doğru olabilir. Siyasi olaylarda da doğru olabilir. Coğrafi problemlerde doğru olabilir. Keşmir'de bir siyaset hatası olabilir. İsrail devlet olurken, şimdi sürerken bir İslami yönetim denecek yönetimlerin stratejik hatalarından kaynaklandı diye denebilir ancak Müslümanlığımız konuşulurken bunun içinde şüphesiz hayatın bütün bölümleri var kabahati siyasilere yıkıp bir kenara çekilmemiz adaletsizlik olur çünkü siyaset dinin içinde hükümranlığı ne kadar yüksek olursa olsun sadece bir parçadır yani siyaset her şeyden mesul olabilir ama ahlak zafiyetinden nasıl mesul olur? Yani toplumun ahlakı çöküyor. E bu da mı siyasetin sorumluluğu? Sabah namazına kalkılmaması da mı e siyasetin sorumluluğundan? Yani bir düşman, bir suçlu, kürkük alım biri arayıp o onun üzerine yıkarak boşuna avunuyoruz. Müslümanlık Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin bize emanet ettiği dindir o dinini bize emanet ederken dinimize ait yaşam noktalarından sorumlu olmak üzere de alimleri vekili olarak tutmuştur Alimler peygamber aleyhisselamın vekilidirler. Siyasetin ve siyasetçinin alimden farkı, dünya hayatına ait, dış ülkeler vesaireydi, ekonomiydi, konularda da yetkili ve etkili olmalarıdır. Ama iç dünyamıza dönüldüğünde en azından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, varisi peygamberlerdir. Peygamberlerin varisi alimlerdir. Alimler kendilerini mevcut durumdan bir kenarda muaf suçsuz gibi hissediyor olabilirler. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik makamının temsilciliğini yani peygamberlerin varisleri olma özelliğini hangi hakla alimler taşıyacaklar? Bizde ilim, geçim kaynağı olan bir meslek değildir. Şeriat ilimlerine sahip olan, bununla mücehhez olmuş bir insan, peygambere aleyhissalatu vesselam vekalet etmektedir. Bunun adı Kur'an-ı Kerim'de Allah'a davet eden davetçi deniyor. Bizde ise hoca deniyor, alim deniyor. Hoca kelimesini de ikiye ayırarak konuya devam edeyim. Yani camide namaz kıldırana hoca deniyor. Onu hem o makamı ona veren devlet, hem vatandaş namazla mükellef, bir de cenaze ile mükellef, bir görevli olarak gördüğü için bu sözün Dışında kerhen de olsa bırakıyorum. Ama hoca yani ilmi var. Ağzı laf yapıyor. Kalemi yazı yazabiliyor. Allah'ı ve peygamberi ümmeti Muhammed'i tanıyor birisinin. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vekalet konumunda peygamberlerin varisleri konumunda olduğunu unutma hakkı yoktur diyoruz. Bu noktadan hareketle de ümmeti Muhammed'in iman <gülüyor> ve salih amel dinamiklerini alimler, davetçiler, hocalar ayakta tutacaklar. Hocaların yani alimleri, davetçileri, Allah'a davet edenleri kastederek söylüyorum, pasifize edilmiş hayatından hiçbir şekilde kendilerinden başkası mesul değildir. E zulüm gördüler, zaten zulüm gören alim, ölüp gitse de o gördüğü zulüm nesillere ders olarak kalıyor. Dolayısıyla o kitap yazarak dolduramayacağı büyük bir boşluğu dolduruyor. Binaenaleyh, alim, talebeleri önüne oturtup, davetçi, insanların kahvehanelerine, düğünlerine vesairesine gidip, Allah'a davet ederken davetçi, nasıl yürekleri canlandırıyorsa, bir gün hapse atıldığında, bir gün şehadetle şereflendirildiğinde, hangi şekilde olursa olsun, Allah'ın düşmanları veya Müslümanların başında, haksız bir şekilde bulunan zalimler tarafından, işkenceye tabi tutulduğunda, o, o gördüğü işkencelerle, akan kanıyla, zaten ümmetinin imanını ayakta tutuyor. Biz Uhud Harbi'nde, Hamza'yı şehit verdik. Mus'ab'ı şehit verdik. Allah onlardan razı olsun. O o şehitler, onlarla beraber şehit olan 70'e yakın sahabi öldü gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük dayanağı amcası, ilk öğretmeni olan Mus'ab gitti diye ağlamıyoruz. Onların şehadeti Mekke'nin fethini getirdi. İslam kainat dini oldu diyoruz o sayede. Bu bir zarar değil ki. Şehitler sayesinde bu topraklar, İslam toprakları ayakta durduğu gibi toprak olma, vatan olma kabiliyeti kazandığı gibi dinde uğrunda yayılması için, yaşanması için fedakarlıklar yapan, bekar kalan, hasta kalan veya şehit olan alimler sayesinde ayakta duruyor. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, ilk davetçiler, ilk hocalar bu mantıkla dünyayı dolaşmayı kabullenmeseler, içlerine sindir de bugün ümmeti Muhammed olarak biz ne durumdaydık bunu hayal edebiliyor muyuz? Bugün eğer Anadolu Müslümansa elhamdülillah camileriyle, minareleriyle, İslam şehri ise Allah'ın izni ve keremiyle bu belki de yalın ayak belki de çıplak belki de aç karnına köy köy bu toprakları dolaşıp Allah var ey insanlar ahiret var ey insanlar diyen davetçiler sayesinde biz inllahi teala böyle bir hareketli İslam canlılığı oldu Allah hamdolsun. Tekrar cümlemi tekit ederek vurgulayarak söylüyorum. Elbette ümmeti Muhammed'i yönetenler siyasetçiler belli bir yük taşıyorlar ama dinin yüreklerdeki aktivitesini Müslümanlığın canlık almasını üstlenen siyasetçilerden önce hocalardır ama hocaları namaz kıldırma memurluğunun düzeyinin üstünde görerek bunu söylüyorum hocalar bu mesuliyeti taşıyorlar şeref de onlara ait Allah'ın dinini yayma şerefi bir geri kalma oturma çökme olduğunda da sorumluluk onlara aittir bu sebeple siyaseti kınamadan önce, siyasetçiyi protesto etmeden önce Müslümanlar olarak biz iç yapımızı, yani kendi donanımımızı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden vekaletle bizi idare eden ulemayı e, protesto edeceğiz veya onları ne kadar değerlendirdiğimizi, onların ne kadar varlığını kabul ettiğimizi, onlara ne kadar gereksinim içinde olduğumuzu Konuşmak zorundayız. Bu nedenle Allah'a davetçiler, bu bu yükü omuzlarında taşıyanlar, bu ümmetin en şereflileri dirler. Omenahsenu kavulan mimmen dea Allah. Onlardan daha güzel konuşan olamaz bu ümmetin içerisinde. Kur'an böyle e, buyuruyor. Bu olamaz. Ama onlar oturduğu zaman, onlar emekli olduklarını düşündükleri zaman. Onlar sözüm dinlenmiyor diye düşündükleri zaman işledikleri hatanın bedeli de onlara aittir. Nesillerin zayi olmasından onlar mesuldürler. Elbette ve elbette eziyet çekecekler. Peygamber de çekti aleyhissalatü vesselam. Kim eziyet çekmedi ki? Bedeli ödenmemiş bir din yaşamıyoruz biz. Bedeli Uhud'da ödenmiş, Hendek gazvesinde ödenmiş bir yığın şehidin varlığıyla bugünlere gelmiş bir din yaşıyoruz Allah hamdü senalar olsun yani allah Teala peygamberlerine böyle cici bir hayat vaat etmedi de peygamberlerin varislerine mi vaat etti bunu elbette ve elbette biz ulemamızın saygınlığını zedeleyecek bir söz kullanmak istemeyiz ama onlar oturursa ümmet çöker diyoruz hatta onlar yürüyüşünü yavaşlatırsa ümmet kazık gibi kalır onlar uyursa ümmet ölür. Çünkü onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varisleri olarak bizi aktif bir Müslümanlık yaşayalım diye önden çekiyorlar. Çekmeleri gerekiyor. Bu sebeple bütün dünyanın kınayıcı olarak başlarına üşüştüğü bir ortamda bile onlar ayakta kalacaklar, oturmayacaklar. Çökmeyecekler onlar. Allah'a davet böyle bir yükümlülük Zira kardeşlerim Allah davet dediğimiz şey ey insanlar ey insanlar fanidir bu dünya öleceğiz ahiret var cennet var cehennem var ey insanlar bereket olmadıkça paranız size bir şey getirmez ey insanlar aile sizin mutluluk kaynağınızdır ey insanlar faizden uzak durun alkolden uzak durun kumardan uzak durun yalan söylemeyin gıybet etmeyin ey insanlar sakın hak yemeyesiniz sakın kamu malından çalmayasınız diye dinlenmeyen sağırlara bile bin defa on bin defa söylemedikçe alimler peygamberlerin yaptığını yapmış olmazlar ki son nefesindeki müşriklere bile gidip etme eyleme ahiret var Allah'a iman et tevhid ehli ol diye diyen bir peygamberin sadece forsuna talip olup ondan da çoluk çocuğunu geçindirecek maişet temin etmek bir görev değil bunu düşünemiyoruz dolayısıyla Allah'a davet konusunda çok yoğun bir şekilde tefekkür etmemiz gerekiyor bu mesele çocuklarımızı İmam Hatip Lisesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde okutarak çözülecek bir meselede değil tam aksine oralarda okuyanlar bir memurluk sevdasıyla helak olup gidiyorlarsa belki biz doğru dürüst hafızda olmayan yüz tane hadis bile bilmeyen ama ey insanlar Allah var dünya gidici görmüyor musunuz kıyamet yaklaştı diye köy köy şehir şehir kahvehaneleri cami bahçelerini evleri düğünleri mezarlıkları cenaze ziyaretlerini dolaşacak peygamber sevdalısı ve peygamber pratiklisi insanlar bulmak zorundayız. Buna biz Allah'a davet diyoruz. Ve men ahsenu mimmen daa ila Allah iyiliği emredecek, kötülüğü engelleyecek bir nesil olması gerekiyor. Bu ilahiyat işi değil, bu medrese işi değil, bu Allah'a davet, sevdasıdır bu. Bu bir sevda meselesidir. Bu bir kurban oluş meselesidir. Kendini kurtarmak gibi, bütün insanlığı kurtarma meselesidir. Sadece köydeki meyhaneyi kaldırmakla ilgili bir problem de değil. Neslin tamamını, bu çağda yaşayan milyarlarca insanı, kurtaracak yürek sahibi heyecan sahibi olmaya Allah'a davetçi diyoruz Allah'a davet mefhumu olmasaydı Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ın o yüreği olmasaydı Medine İslam devleti olmazdı Yemen'e giden Muaz olmasaydı Yemen Müslüman olmazdı Hindistan'a gidip de kumaş alıp geri gelmek için gidenler bile orada İslam'ı kumaş satın alırken ticaret yaparken tanıtmasalardı bugün 200 milyon insan Hindistan'da Müslüman olmazdı ezan okunmazdı Allah'a davet sıradan bir iş değil bu ümmetin en şerefli en pratik ve en acil işidir Allah'a davet bu sayede Allah'a tevhid gerçekleşiyor yani Allah'a davet konuşulursa Allah'a davet gerçekleştirilirse yani gerçek bir hocalık gerçek bir alimlik halkla yüzleşmiş bir alimlik aristokratik alimliği kastetmiyorum yani halkın yani yemeğini yediği, elbisesini giydiği, oturup kalktığı esnafıyla bir arada İslam yaşayan, yaşanması için uğraşan bir sistem oluşturduğu zaman ulema Allah'a davetle beraber tevhid gerçekleşecek, şirk kalkacak, meleklere iman o zaman gerçekleşecek. Kitaplara iman, kadere iman, ahiret gününe iman, peygamberlere iman. İman neye deniyorsa bu gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Salih amel. لَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edenler, salih amel yapanlar, nasıl yapılacak insanlar? Kanun gücüyle namaz kılmazlar. Kılamazlar Zaten. İnsanlar kanun emriyle, mesela Ömer bin Hattab, bugün İslam devleti kuruldu da başına geçti olsa bile, sabah namazını kimseye kıldıramaz ki, abdestsiz gelir insanlar, ne yapacaksın ki? Gelir camide arkanda durur. Münafıklar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında geldi, namaz kıldı da önleyebildi mi onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yani İslam, ahireti kazanma meselesi yürekler üzerindendir. Bunu da kanun yapmaz. Ömer bile gelse ümmetin başına yapamaz bunu. Bunu alimler yapacak. Davetliler yapacak. Bunun için Ömer radıyallahu anh ne diyor? Muaz gibi o da dolusu Ebu Huzeyfe gibi o da dolusu bir adam bulsam da bu dinime hizmet etsem diyor. Bu gönül meselesi çünkü. Bunu söylediği zaman belki 30 bin kişilik bir ordusu da vardı Ömer'in. E. Ama o Huzeyfe'nin e, azatlısı filanca gelse diyor salim gelse diyor 3 kişi 5 kişi arıyor ağızları laf yapan gönülleri sevda ile dolu olan hayatları pratikle yaşanan uçuk buçuk şeylerle uğraşmadan bir insan kurtarmak için çalıştırabileceği hoca arıyor alim arıyor çünkü bu din devletlerin gücüyle yani Emevi Devleti, Abbasi Devleti, Selçuklu Devleti, Fatimi Devleti, Osmanlı Devleti'nin gücüyle yayılmadı. Osmanlı İslam Yayma Bakanlığı diye bir bakanlık hiç kurmadı. Üç tane Molla'nın, dört tane e, tasavvuf ehli zatın, köy köy dolaşmasıyla Balkanlardan vesaireye kadar her yere İslam yayıldı. İslam, gönülden gönüle aktarıldı. Orduların taşımasıyla gelmedi İslam. Orduların, güvence sağlamak, sınırları korumak ve gözdağı vermek gibi bir vazifesi var. İslam, alimlerin, hocaların eliyle bugünlere geldi. Bugün onlar kendilerini malulen emekli hissettikleri için, İslam kendi yuvasında namaz kılanların, anne, namaz kılan anne ve babaların, çocuklarının, şirk olabilecek deizm ateizm gibi bir sürü tehlike ile karşılaştıkları günlere bu yüzden geldik. Bu sebeple ümmeti Muhammed'in imanının, ahlakının, sosyal yapısının, siyasetinin, ekonomisinin her şeyinin düzelmesinde, yani insan olarak düzelmemizde ciddi bir şekilde Allah'ın davetçilerinin İslam'a davet eden alemlerin, hocaların çok aktif rolleri var bunun ihmalinin bedelini ümmet çok ağır ödüyor, ödemeye devam edecek ve Allahu Teala'nın azabının başımıza düşmesinin engellenecekse eğer tek çaresi alemlerin yüreklere din aşılamasıyla ancak mümkündür e, Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresinin 25. ayeti çok açık bir şekilde Allahu Teala buyuruyor bir bela azap gönderdiğimiz zaman içinizden iyileri kötüleri ayırmayacağımızı bilin diye ikaz ediyor Allahü Teala öyle bir bela gelir ki başınıza bu iyiydi kötüydü de olmaz çünkü toplum olduğu gibi Allah'a yönelecek ki içinde 3 tane 4 tane kötüsü e, kaybolup gitse de zararı yok denebilsin tam aksine kötüler çok iyiler yani Allah'a tevhid ehli olanlar zayıf kalır, pasif kalırsa, e bu bile bile insanlığın, azaba koşması sonucunu getirir. Zeynep binti Çahş, radıyallahu anna, Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, annemiz, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, demiş ki, ya Resulullah, biz, Böyle iman ehli olduğumuz halde salih kimseler bu toplumda varken Allah yine azap eder mi bize diye sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç tereddüt etmeden buyurmuş ki evet pisler daha çoksa temizleri de azap eder buyurmuş. Yani bu bir çokluk meselesi. Bir nevi bugünkü ifadelerle kamuoyu oluşturma meselesi. Burada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, hocalara hitap ederek yani Allah'ın peygamberinin vekaleti makamında duranlara hitap ederek söylediği Tirmizi'deki meşhur bir hadis vardır. Vallahi yemin ederek söylüyorum diyor Efendimiz. Vallahi ya iyilikleri yayarsınız, kötülükleri engellersiniz, ya da Allah size topluca azap eder, en iyileriniz bile dua etse o duayı kabul etmez bir daha Allah buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki aktif bir şekilde çalışması hoca efendilerin, alimlerin çalışmış olması esasen bütün toplumun kurtuluşu içindir. Onların maaşını hak edip etmemesiyle ilgili bir olay değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis şerifinde Cerir İbni Abdillah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine rivayet edildiğine göre buyuruyor ki bu hadisde Ebu Davud ve İbni Mace rivayet ediyor. Bir toplumda Kötülük işleniyor da, Allah'ın yasak ettiği kötülükler işleniyor da. O toplum onu değiştirmek için bir faaliyet göstermiyorsa, Allahu Teala'nın onlar ölmeden önce hepsine azap göndermesini bekleyin buyuruyor. Hepsi azap görecek. Ve asla bundan kurtulamayacaklar. Zira Allahu Teala kıyamet günü ben size peygamber göndermiştim buyuracağı gibi, içinizde ulema vardı, hocalar vardı da, buyurmak istiyor. Ölmüş hocaların varlığı, bunu gerçekleştirmiyor. Pısırıklaşmış bir kenara çekilmiş hoca, içinizde sizin peygamber gibi, peygamberin vekilleri de vardı, dencek ortamı oluşturmuyor. Yani bunu, Kur'an ifadesiyle, hüccet oluşturmuyor. Dolayısıyla, toplumun, kötü gidişatına karşı sessizlik tarafını tercih eden suyasa buna dokunmaz mantıklı. Görevimdi değildi, kanundu değildi diye kendisini bir kenara iten bütün Allah'a davet yükümlüler, hocalar, alimler mevcut tehlikenin yani o kötü gidişatın asıl suçlusu konumuna düşüyorlar. Asıl suçlu onlar oluyorlar. Neden Allahu Teala'nın çünkü e, size biz peygamber göndermiştik dediği zaman Ebu Cehil hık edemeyecek. Peygamberi reddetti çünkü. Ama Ebu Cehil'den bin sene sonra gelen bu hokkabazlar, bu Allah düşmanları biz bize davet edeni bulamadık deyebilirler kıyamet günü. Dedirtmez allah Teala ama demeye kalkarlarsa bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve cübbesini giydikleri halde onun sarığını sardıkları halde, onun sakalını bıraktıkları halde, onun Kur'an'ını öğrettikleri halde, bu konumu dolduramayanlar, Allah katında mesul olacaklar. Onun için siyasetçilerden önce, ekonomistlerden önce, hesabı oturup düşünmesi gereken, kıyamet hesabını düşünmesi gereken, kadro bu kadrodur, diye özellikle söylüyoruz. Burada kardeşlerim, çok derin ilimler okumayı gerek duyurmayacak kadar net bir ayetciliğiyle okuyacağız. El A'raf suresinin 163, 164, 165, 166. ayetleri. Daha önce bu seride bir nebze okumuştuk bu ayetleri fakat bugün bir tefekkür mantığı bakımından yeniden okuyacağız, tefekkür edeceğiz. İnşallahü Teala da yani oturup bunu Düşünme mantığı olarak hepimiz kendimize bir konu edineceğiz. Mesele hepimizin bildiği bir konuyu burada anlatıyor allah Teala. allah Teala e, Yahudi milletine cumartesi günü balık tutmalarını yasakladı. Cumaartesi günü balık tutmayacaksınız dedi. Yahudiler hep kurnaz ya, o zaman da kurnazdılar, o zaman da IMF ellerindeydi tuttular dindar adamlar üstelik gavur da değiller ne yaptılar ee, cuma gününden oltalarını attılar ya da ağlarını attılar ya da derenin önüne işte engeli koydular nasıl balık tutuyorlarsa cumartesi haram ya balık tutmak beklediler ee, pazar günü gitti balıkları aldılar ee, böylece melekleri kandırdıklarını zannettiler Halbuki bu yaptıkları çok büyük bir hataydı. Peygamber onlara cumartesi balık tutmayacaksınız dedi. Allah da onları imtihan için, bu notu da unutmayalım. Cuma günü ve pazar günü balık doldurdu dereyi. Cumartesi günü ise, estağfurullah cumartesi günü ve pazar günü balık yok. Cumartesi günü dere dolu. Böyle bir acayip manzara oldu. Yani ne? yaptırmak istiyorsa Allahü Teala imtihanı nereden yapmak istiyorsa engeli de oraya koydu şimdi cumartesi günü balık tutmak yasak dere balık dolu ee, cuma, cuma gününden ve pazar günündense e, derede balık yok serbest günlerde balık yok yasak günde balık var bunlar da melekler görmez nasıl olsa diye, önceden oltayı attılar tuttular balıkları pazar günü aldılar zannettiler Kur'an-ı Kerim bu sahneyi bahsettiğim ayetlerde bize aktarırken buyuruyor ki ey peygamber o senin Medine'deki Yahudilere bir sorsana o cumartesi günü korsanca nasıl balık yakılıyorlardı Allah onlara yasak ettiği halde biz onlar aslında fasık günahkar birileri oldukları için onları böyle imtihan etmiştik Madem Rabbimiz yasak etti, biz cumartesi balık tutmayız demeyeceklerdi. Çünkü hile, hilecilik, yalan, dolanbaz, kafalılık ruhlarında var bunların. Esnafı kandırdıkları gibi, vatandaşı kandırdıkları gibi, Allah'ı da kandıracaklarını zannettiler. Sonra, bu olay oldu, 165. ayette allah Teala buyuruyor ki, Onlar, Korsan balık tutarken cumartesi günü bir grup mümin onlara dediler ki yapmayın delirdiniz mi siz Allah yasaklıyor niye balık tutuyorsunuz bugün dediler. Başka bir grup da dedi ki ya bunların laf dinleyeceği yok boşuna bunlara ne nasihat ediyorsunuz siz hiç boşuna söylemeye gerek yok bunlar Allah'a karşı hile yapıyor görmüyor musunuz dediler. Diyor Kerim. Sonra o toplumun yanlışına cumartesi günü balık tutulmasına karşı e, tepki gösteren, niye balık tutuyorsunuz bugün diyenler demişler ki biz de biliyoruz bunların laf dinlemeyeceğini. Ama Allah'a karşı bizim özrümüz hazır olsun diye biz konuşuyoruz. Biz dinlese de dinlemese de onlar biz vazifemizi yapalım istiyoruz diyorlar. Bu ayetten bu ayetlerden devamında Allah Teala buyuruyor ki böylece biz o laf dinlemeyen cumartesi günü balık tutanları helak ettik. Onlara nasihat edenleri, yapmayın böyle diyenleri de kurtardık. Toplu helak olmamışlar. Neden toplu helak olmamışlar? Çünkü bir grup sürü gibi sürülmeyi kabul etmemiş toplumun algısı üzerinden yaşamayı kabul etmemiş itiraz etmişler. Allah'ın haramına ses çıkarmayın. Allah'ın haramına karşı bu itirazı, bu yanlış uygulamayı hileyi yapmayın demişler. Buradan gösteriyor ki bu ümmetimizin bu ayetten ders çıkarmasını istiyor Allahü Teala. Nedir bu İsrail helak ettik onları denen süreçte üç'e bölünmüşler. Bir, suç işleyenler. O orada balık tutmaktı, bizde alkoldür, kumardır, zinadır, hırsızlıktır, yalandır, namaz kılmamaktır, Ramazan'a saygısızlıktır, haccetmemektir, neyse. Anaya babaya asi olmaktır. Bir suç işleyenler var. İki, bu suça karşı mümin olduklarını hatırlayıp dik duran ve tepki gösterenler var. Üç, neyine gerek senin bunlar laf dinlemez diyenler var. Kur'an'ımız bu ayetlerde bu üç grubu değerlendirirken suçluları helak ettik diyor onlara karşı Allah'ın şeriatını savunanları kurtardık aldık buyuruyor öbürlerini hiç zikretmiyor öbürleri zaten gelen gidenle aynı havaya uydurmuş kafadan oldukları için Kur'an onlara bir satır bile ayırmıyor Adam yerine koymuyor onları. Bu ayetleri El-Araf suresinin ayetlerini Ramazan-ı Şerif'te mukabele okuyan hafızlar yandı kıyamet günü. Bu ayetleri görmediniz mi? Der allah Teala. Kur'an kursu açmak için mühür basan müftülere de sorulur bu ayetler kıyamet günü. Hangi tabakadansın diye. Bu ümmet, peygamberlerinin varisleri sayesinde, dinini ayakta tutacak bir ümmettir. Avam insanlar dini nasıl ayakta tutacaklar? E, devlet zaten, yani bunun temelde, ana dinamini oluşturmuyor. Hele bir de devlet, layık mantıklı bir devletse, hiç niye karışmasın? Gölge etmesin, başka ihsanı istemeyiz ondan zaten. Hiçbir şekilde, hoca ismi taşıyanlar, Halimler asla ve asla bu görevden sıyrılamayacaklar kıyamet günü. El-A'raf suresinin ayetlerini ya Kur'an'da görmez numarası yapacağız, buna bile bile körlük denir, ya da bunun hesabını nasıl vereceğimizi bütün Müslümanlar olarak düşüneceğiz. Ve bir gerçeği daha bileceğiz. Bu kolay bir şey değil. Peygamberler destereden geçti destereyle kesildi peygamberler bu uğurda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı neler çekti bu uğurda İmam-ı Azam neler çekti i̇mam Malik kırbaçlandı Ahmet bin Hanbel kırbaçlandı Allah'a davet kolay bir şey değil ya Ahmet bin Hanbel'i kırbaçların altına süren şey hırsızlık değil, yolsuzluk değil kaçak bir iş yapmak değil vergi kaçırmışlık değil Konuştuğu bir söz de yok üstelik. Akıntıya karşı kürek sallamadığı için, boş bir sözü konuş dediklerinde konuşmadığı için hırsız gibi cezalandırıldı. Gaspçı gibi cezalandırıldı. E kolay değil ki Allah'a davet. Zaten bu kendiliğinden olacak olsa herhalde bunu herkes yapardı. Bir kere talimat vererek yapılan bir şey değil bu. İki kere, beş kere, on kere. Bunun bir kesinlikle sayısı yok. Sen ölünceye kadar Allah'a davetçisin. Sen ölünceye kadar. Ya da batıl, yanlış, cinayet, hata denen şey, yeryüzünden kalkıncaya kadar. O mümkün olmadığına göre, kötülük hep var olacağına göre, sen mecbursun, iyiliğin ışığını yakan fenerci olacaksın Allah'ın izniyle. Kandil senin elinden yanacak. Ve Allah'a davet şu gerçeği bilmeyi de gerektiriyor. Yani ben Allah'a davet ettim, ediyorum diye çıkınca meydana hiç kimse kalmayacak. Tek başıma bir ezan okuyacağım. Bütün insanlar namaza toplanacaklar. Ondan sonra oruç için diye ilan edeceğim. Herkes oruca başlayacak. Haydi herkes sakal bıraksın. Böyle bir şey Olmadı bu dünyada hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Bir kere insanlar topluca iman ettiler. Yunus Aleyhisselam zamanında yüz küsür bin kişiydiler. Yunus Aleyhisselam'ın başına geleni gördüler. O mucizeyi öyle gördükten sonra, yani akılları başlarına geldi. Bir tek insanlık topluca o zaman iman etti. Allah'a davet şu demektir. Herkesin müşteri çektiği bir pazar yeri. Bu 5 lira öbürü 4 lira öbürü 3 lira bendeki 6 lira gel buraya abi gel böyle bir büyük pazar yeri düşün herkes bağırıyor. Sen de oradasın sesin cılız da çıkıyor bende de var 3 liraya bende satıyorum diyeceksin. Biri gelecek kaça satıyor ne malı bu diyecek sana öbürü orada daha iyisi var bunun diyecek ambalajı güzel diyecek pazarcısın sen. Devam edecek Allah'a davet televizyonda bir konuşma yapmak değildir birine mektup yazmak değildir nefes aldıkça o nefesin Müslüman bir nefesi olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vekil bir hoca bir alim olduğun için ümmetinin derdiyle kavrulmuş bir insan olarak sen nefes aldığın sürece gelin Allah'a gelin ahirete iman edin yakmayın canlarınızı cehennemde diyecek bir hareketliliktir evet bu Farz-ı kifayedir. Herkesin Allah'a davetçi olması gerekmiyor. Farz-ı kifaye bu. Ama bugün o kadar kıt ki Allah'a davet edenler, her ağzı laf yapana farz-ı ayın durumuna gelmiştir. Kim davet edecek? Kim davet, Kimden bekleyeceğiz? Alemlerin bildikleri şeyleri gizlemeleri, onu konuşmaya e, üşenmeleri, ağızlarına gem vurulması anlamına gelecek kıyamet günü Allah'ın lanetini hak edecekler. Bakara suresinin 159. 160. ayeti çok korkunç bir hakikat anlatıyor. <gülüyor> İnnellezîne yaktimûne mâ enzelnâ min el-beyyinâti velûdâ min ba'de mâ beyaynâhu lin-nâsi Bizim indirdiğimiz Kur'an'ın hakikatlarını gizleyenler diye özetliyorum. Ulâike yel'anuhumullâh ve yel'anuhumul Onlara Allah lanet ediyor. Bütün lanet edenler de lanet ediyor. Kimdir lanet edenler? Melekler. Ve vekaletiyle iş gördüğün peygamberin senin lanet ediyor. Bu illerledine tabuhu astahu. Tövbe edilip doğrusunu yapmayı gerektirecek kadar büyük bir kabahat bu. Yani ümmeti Muhammed'in acil ihtiyacı varken Allah dedirteceklere, Kur'an dedirteceklere zinayı, kumarı, hırsızlığı, haramı, yalanı, anaya babaya asiliği, faizi önleyecek, önlemek için çalışacak insana ihtiyaç varken ümmeti Muhammed'in dininden, Kur'an'ından, medresesinden, şusundan, busundan, fakültesinden ekmek yiyip çocuklarını geçindirdiğin halde 8-5 arası çalışmayı sadece maaşının helalliğiyle ilgilenmeyi yeterli bulmak bir vebaldir bundan daha da fenası bazı ekonomik sahiplerle veya ırkçılıkla veya başka bir balalet nedeniyle Allah'ın adı üstünden yalan uydurmaktır hoca denen alim denenler bir de bu noktaya düştüyse o zaman kıyamete 3 gün bile kalmadı demektir yani susmaları bir cinayet, Allah'ın onlara öğrettiği şeyleri, e, öğretmemeleri e, bir cinayet, bu cinayetin biraz daha da ilerisi, yanlış bilgi vermeleridir. Yeri geldiğinde laikliği İslam'ın gereği gibi göstermeleridir. Yeri geldiğinde faize kılıf uydurmalarıdır. Bu, lanet üstüne lanettir. Cami yapı yapanlara bile, kredi alın diyecek insanlar bu ümmetin peygamberinin vekili olmayı hakkını çoktan kaybetmiş olurlar. Nauzu billahi teala. Bazı ekonomik menfaatlerin elde edilmesi uğruna bazı dini menfaatlerimizden fedakarlık yapılması bunun bir örneğidir. Neden insanlar bu kadar bu önemli yani başta başlarken söze dedik ki yani siyasetten önce Allah'a davetin kendi bir yargılamasını kendi hesabını muhasebesini yapması gerekiyor dedirtecek kadar bu önemli şeyde neden insanlar başarısız oluyorlar çünkü ilim ne için öğrenilir İhlassız olan bir iş kıyamet günü işe yarar mı gibi soruların cevabı yok çok üzücü bir durum bu ağlanacak bir durum bu elbette ümmeti Muhammed'in eee tamamen yok olduğunu, helak olduğunu, artık bunun bir çıkışı olmadığını haşa söylemiyorum. Biz bizin la ilahe 10 dakika kalsa kıyametin kopmasına 10 dakika içinde elimizdeki fidanı dikeriz. Dikmek için uğraşırız. Böyle iman ediyoruz elhamdülillah. Ama bu zayiatı da konuşmak zorundayız. Ümmeti Muhammed alimlerini Allah'a davetçileri kaybettikten sonra kınayacak birisini bulamaz. Çünkü biz IMF'yi kınarız. Ama IMF hayatımızın ne kadarını yansıtıyor? Biz filan zalim gücü Tatarlar, Moğollar geldi kınarız. Ama bu hayatımızın ne kadarını etkiliyor? Yani dünkü nesil ilgilendiriyordu, bugünkü nesi ilgilendirmiyor o olay deriz. Din hayatımızın her nefesinde var. Bu nefesin kelime-i tevhid ekseninde sürdürülmesi, alınıp verilmesi meselesini konuşuyoruz. Davetçilerin, Allah'a davet edenlerin, hocaların, alimlerin, düşebileceği en sıkıntılı kompleks konulardan birisi, o konuda çok kimsenin onlarla ilgilenmediğini zannetmeleridir. Yani, Kaç senedir uğraşıyorsun, kimsenin talebe verdiği yok, kimsenin senin sözünü dinlediği yok demeleridir. Peygamberden daha üstün, Allah'ın veli kullarından daha üstün, kim? kim ki bu asırda? Nice peygamberler iki kişi bile kazanamadılar. İki kişi bile onların sözlerini dinlemedi. On kişi bulamadan bu dünyadan giden peygamber var. E onlardan daha değerli değiliz ki. Kaldı ki Allah'ın izniyle bu ümmet bu asırda, yani 3 sene 5 sene din öğreten ondan da geçimini temin edip insanların malında insanların yemeğinde gözü olmayanın etrafında toplanıyor elhamdülillah Kur'an'ımız bizim En'am suresinin 116. ayetinde Yusuf suresinin 103. ayetinde çok net bir şekilde hiç kimse boşuna çırpanmasın çırpınmasın Müslümanlar çoğunluk olmayacaklar hiçbir zaman diyor allah Teala zaten ortada bir yanlışlık yok yani İslam, Müslümanlar hiçbir zaman çoğunluk noktasına gelemeyecekler. Ama azınlık oldukları halde Allah'ın yardımı onlarla beraber olduğu için hükümran olacaklar. Ömer bin Hattab iki imparatorluk yıkmış insan. Yani o imparatorluktaki sekreterya sayısı kadar bir orduyla ordularının karşısına çıktı. Bizans sarayında Rüstem'in sarayındaki sekreter ve korumalar, Ömer bin Hattab'ın ordusu kadardı. Ordusunu konuşmuyoruz. Ömer'in radıyallahu anh ordusu, onun onda biri bile değildi ordusu çıktığı zaman. Nasıl oldu ya? Allah beraber Ömer'le ama. Selahaddin Eyyubi, e, Haçlı ordularını perişan ettiği zaman, o orduların onda biri kadardı. Ama, Basit siyasetin ötesini aşıp Kudüs sevdalısı bir siyasetle hareket ettiğin zaman Allah seninle oluyor. Ümmeti Muhammed sayısalcı bir ümmet değildir. Realiter bir ümmettir. Sayıya bakarak ümmetimizin varlığı yokluğu, değeri, kalitesi, kapasitesi ölçülmüyor. Böyle bir değerlendirme bu, bu ümmette yok. Allah'a yakınlık diye bir değerlendirme ölçümüz var bizim. Bu ümmet ne kadar Allah için ve Allah ileyiz? Buna bakar. Yoksa kaç kişi olduk? Yüzde kaçız? Böyle bir rakamlandırma yok bizim için. Böyle bir değerlendirme yok. Bu her ne kadar biz az da olsak Allah'ın izniyle bu ümmetin yükünü taşırız. Bu ümmeti cennete götürürüz diye hedef edilmiş alimlerin işi bu. Kardeşlerim, bir mümin alim Allah'a davet eden bir hoca kaç kişinin ölümünün kelime-i tevhid üzere olduğunu düşünüp ve kaç kişinin kelime-i tevhid üzere ölmesi için gayret ettiğini düşünüp rahat uyumalı veya uyumamalıdır. Çünkü şeytan kesinlikle kaç kişiyi son nefesinde sapıttırabilirim diye uğraşırken ve bunun için her şeyi yaparken şeytan, iblis bir alim, davetçi bir hoca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verasetinde, nübüvvetinin e, vekaletinde devam eden bir hoca alim kesinlikle bu derdi bir kenara ihmal edemez nesiller topluca nereye gidiyor bunu düşünmek zorunda nerede kaldı ki biz birer birer insanlar imanlı mı ölüyor imansız mı ölüyor diye birer birer düşünülsün diyoruz birer birer düşünülsün bırak birer birer düşünmeyi topluca nesiller camiden de çıksalar şirke doğru giderken uykuları kaçmayan insanlar alim de olsalar hoca isimli de olsalar olsak kesinlikle Allah'ın gazabından kurtaramayız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerden birisi öldüğü zaman gamlanıyor, kederleniyordu bunu kurtaramadan öldü bu diye. Amcası Ebu Talep iman etmeden öldü diye mübarek gözlerinden yaşlar aktı. Peygamber aleyhisselamın mantığı buydu. Ona vekalet edenin başka bir mantığı olamaz. Allah'a davet budur. Ve çok önemli bir Ayrıntı kesinlikle Allah'a davet bizim Allah kadar mukaddes tuttuğumuz bir şey olmalı. Buna para karıştırmamalıyız. Irkımızı karıştırmamalıyız. Özel zevklerimizi karıştırmamalıyız. Yememizi içmemizi karıştırmamalıyız. Nasıl? Esan okununca Allahu Ekber deyip namaza duruyoruz. Bir daha selamünaleyküm ve rahmetullah ve aleyküm selamünaleyküm rahmetullah dedikten sonra ancak rahatlıyoruz. Yani Allahu ekberle selamünaleyküm ve rahmetullah arasında dünya ile bağımızı kesiyoruz. Kaşınmıyoruz. Telefona bakmıyoruz. Merhem sürmüyoruz. Neden? E, namaz pozisyonundayız. Allah'ın huzurundayız. Allah'ın huzurunda olmayı Allah'a davet esnasında da taşımak zorundayız ibadet ediyor gibi bir müminin akibetini kurtarmaya çalışıyorum ben tıpkı cehenneme girmemek için namaz kılmayı be becermeye çalıştığım gibi Allah'a davet bir lüks değildir diyanetten görev aldığın için mecburen yapacaksın yoksa maaşın helal olmaz denen bir şey değildir daha üst düzeydedir bunu eğer alimler, hocalar, yapamıyorlarsa, yapmıyorlarsa, hacı nenelerimiz, Allah rızası için bunu yapsınlar, bildikleri namazı öğretsinler, abdesti öğretsinler, şirkten kurtulmayı öğretsinler, hacı dedelerimiz, camiden çıkıp evine gidinceye kadar, bir genci, gel sana bakayım, bir gazoz ısmarlayayım desin, ya da ne ısmarlayacaksa, şeker verecekse versin, ona yavrum, bir dahaki geldiğimde, seninle beraber camiye gideyim desin, belki onun hidayetine vesile olacak, yani biz, Alimlere güvendik. Alimlerde kimseye güvenmedi. Ortada kaldı bu iş diye. Kıyamet günü paçayı sıyıramayız bu işten. Allah'a davet bu ümmetin en şerefli görevidir. Allah'a davet etmek ezan okumaktır. İnsanların haramlarını bırakmaları için rica etmektir. Namaza gelmeleri için rica etmektir. Kötü söz kullanmamaları, sövmemeleri, hakaret etmemeleri, gıybet etmemeleri, yalan konuşmamaları için ricalar etmektir. 100 kere, 350 kere, 2750 kere, 6880 kere, 1 milyon kere. Ne zaman bırakarlarsa ya da ben ne zaman son nefesimi verip bu görevi yaparken ölürsem Mesele bizim anladığımız manada hocalık meselesi değil. Allah'a davet meselesidir. Kıyamet günü Allahu Teala "Ben sizin içinizde filan alemi çırpınırken görevlendirmiştim. O zavallı çırpındı siz dinlemediniz onu." demeyi murad ediyor Allahu Teala. Hujjat oluşturuyor kullarına. Aksi takdirde ona kabahat buna suç isnat ederek her türlü mesuliyetten kurtulduğunu zannedenler, kıyamet günü hiçbir şeyden kurtulamadıklarını görecekler ve herkes çok pişman olacaktır. Ondan önce etki alanımız ne kadarsa, o alan kadar bir bölgede Allah'a çağıran, Allah'ın razı olmayacağı şeylere karşı tepki gösteren, bu tepkisini de kudreti kadar, becerisi kadar yapabilen onun bunun özel işlerine ise asla karışmayan başkalarının işlerine karışmayın en üst noktadan Allah, Kur'an, Peygamber ashab-ı kiram alkol faiz, zina, kumar bu tip işlerle yani en üstteki iyiler en alttaki kötülükler bunların toplamı ile uğraşırım onun ırkı, bunun ekolu, bunun tarikatı, bunun mezhebi üzerinden değil, ayrıntılar üzerinden değil, temeller üzerinden din kurtarmaya, nesil kurtarmaya Allah'a davet diyoruz biz. Benim vakfımı, benim tarikatımı, benim grubumu büyütmek, çoğaltmak Allah'a davet değildir. Ben çoğaldıkça bir hoca olarak İslam'da büyüyecek mi demek istiyorum. Bunun adı ucubtur ocup helak eden kibir gibi cehenneme sürükleyen hastalıklardan biridir mesele benim kitabımın benim yazı yazdığım derginin satılması meselesi değil mesele hayy alessalah dediğinde müezzin camiye gitme meselesidir bu şekilde anladığımız zaman Allah'ın izniyle Allah'ın lütfuyla dinimize hizmet etmek bizim için nasip olmuş olur aksi takdirde hani değirmende su öğütmek diye bir deyim var Anadolu'da. Yeni Türkçe öğrenenler bunun ne demek olduğunu öğrensinler. Onu yapıyor oluruz. Allah muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.